Müslümanların iyi olduğu durumlarda samimi Allah için işin içine başka şeyi başka mülahaza karıştırmadıkları böyle gönüllerini doğru tuttukları, temiz tuttukları dönemde hep birer inayet olmuşsa, tabiri diğerine gönüller birer ayına olmuşsa burada hep inayeti ilahi tecelli etmiştir ne zaman olursa yani işin içine başka mülahazalar katılmazsa çok tekerür eden bir sözdür kusura bakmayın yani kendimizi ifadeyi katmazsak işin içine. Hiç farkına varmadan mesela Kur'an okuruz. Kur'an okurken güzel Kur'an okuruz. O Kur'an'a karşı yecan uyanır. Kur'an'ın mali münifini döktürürüz. Ona karşı bir heyecan uyanır. Bir teveccüh hasıl olur. Fakat Allah'ın beyanını ortaya koyarken biz onun önünde kendimizi de ortaya koyarız. Sesimizle kendimizi ifade ederiz. Namemizle kendimizi hissetmeye çalışırız. Kur'an-ı Kerim'e dair bulduğumuz bir nükte ile kendimizi ifade ederiz. Başarımıza vurguda bulunuruz. Kitap yazarken kendimize vurguda bulunuruz. Bazen bir sözümüze, bir beyanımıza büyüleniriz. Bunu iyi dedik. Şimdiye kadar kimse dememişti bunu. Bunların hepsi o işi yaralama demektir. O işte bir çatlak meydana getirme demektir. İsterse bunu böyle mülahazalara bazen Şah-ı girsin, Hasan Şazeli girsin, Ahmet ve Devi girsin ve sizin oturup kalkıp hep saygı duyduğunuz hakikaten saygı abidesi insanlar girsin. Bu mesele mezmum bir meseledir. Onlara ait yönleri itibariyle biz sadece uzatlara nisvet edildiği için inşallah onlardan mezmum değildir deriz de fakat o meseleyi tecrit ile ele aldığımız zaman basbaya mezmundur. Doğru ifade ederken de insanları cennete korken de böyle kucakladın cennete koyuyorsun. Böyle aklından geçse ki bak ne güzel cennete koyuyorum ben. Bu işi zedilemiş olursun. Kendini hiç o işe katmayacaksın. Kendin aklına geldiğin zaman o mevzuda diyeceksin ki Cenab-ı Hak ihtimal beni imtihan ediyor burada. Kendimi mi mülahazaya alacağım onu mu mülahazaya alacağım. Bir imtihandaki insan da imtiında bulunan bir insan gibi hassas hareket etmeli, titiz hareket etmeli. Bu hassas bir konu. Yani innemez tezelellemuş şeytanan bir vadi mahkese bu kes için söz konusudur. Öyle bir kaymaya maruz kalırsanız kesip ettiğiniz bir şeyden dolayı. müminsiniz sizin iktisabınıza kesip diyelim. Bu aleyhinize bir iş haline gelir, dönüşür halinizde. Elden geldiğince, Yaptığınız bu hizmeti imaniye ve Kur'aniyede dünyevi, uhrevi o füzyat hislerinden fedakarlıkla diyor. Yani Allah'a iman edeceksin, marifet ufkuna ulaşacaksın, marifet senin içinde bir zevk ruhani meydana getirecek veya muhabbet doğuracak, muhabbet bir zevk ruhani meydana getirecek. Diyeceksin ki imanu billaha evet, marifetullah'a evet, muhabbetullah evet çünkü onun hakkıdır bunlar ve benim için de bir sorumluluktur ona iman etmek onu bilmek, vicdani bilmek o bilgiyi tabiatının bir derinliği haline getirmek ve sonra onu sevmek delice sevmek aşk ölçüsünde sevmek visaline koşmak iştiyakla yanıp tutuşmak bunlar onun hakkı hepsi çünkü o güzeller güzeli ve benim de sorumluluğum, vazifemdir ben bunları yapacağım ama o zevkin ruhanisi bile olsa ona talip olmamalı bu objektif olarak umum halkın talep edeceği bir mesele olabilir dolayısıyla da Hazreti Pirimu'an Muan imanı billah, marifetullah muhabbetullah zevki ruhani diyebilir fakat sen maddi manevi füyuzat hislerinden fedakarlık mülazasıyla o zevki ruhani bile ayağının dibine gelse bana lazım değilsin demelisin bu önemlidir yani Bunlar zelle sayılır. Hizmet erleri için. Bir insan adammışsa, bakın zaten temelde hilkatımız itibariyle biz Allah'ın bendeleriyiz. Azat, kabul etmez bendeleriyiz. Sonra bir de üstelik kalkıp diyoruz ki biz hizmete adammış insanlarız. Adammışlığın kendisine göre bir büyüklüğü var, bir müessiliyeti var. Celbu cezbettiği bir teveccüh var. Bunlardan dolayı adammışız. Adammış ne demek yani? Vakıfsın. Senin üzerinde kimse tasarrufta bulunamaz. Nefsin dahil, şahsi arzuların dahil. Senin hayatın içine giremez onlar. Çünkü sen başka bir kapının kulusun, kapı kulusun. Bir kapı kulu başkasına kul olamaz. Allah Kur'an'ında diyor ki sizden herhangi biriniz, sizin bir kulunuz olsa, kapı kulunuz olsa, bir başkasına kul olmasına rıza gösterir misiniz? Ben onun kuluyum. Ve bir düşselik kalkıp pekiştirmişim bunu bir perçin daha vurmuş ona diyorsun ki ben adanmışım e öyle bence ondan başka herhangi bir talebin olmaması lazım herhangi bir isteğin olmaması lazım sen aradan çıkman lazım sen arada olduğun sürece haylulet vakı olur kusuf küsuf yaşarsın sen aradan çıkman lazım ki benliğin esas o zaman nesin sen sana nasıl bakıyor öyle o bütün nuraniyetiyle sen de tam böyle tecelli etsin. Onu tam duyabilirsin. Aradan çıkman lazım. Bu itibarla yani hizmeti i ve Kur'aniye'de bulunan insanlar, işte hiç farkına varmadan, diyelim bir okulda çalışıyoruz, idarecilik yapıyoruz, öğretmenlik yapıyoruz. Böyle çok küçük çapta bile olsa, kendi çıkarlarımızı düşündüğümüz zaman, işi kirletmiş oluruz. Hizmet adına bir yerde duruyorsa şayet bize tevcih edilen şey neyse vazife onu yaparız ve sonra bize takdir edilen imkan neyse onu alırız öfer başımıza koyuruz. Hafizan Allah bir kenarında bulunduğumuz bir işten şöyle böyle maddi manevi bir çıkar mülazasına girdiğimiz zaman ezeftum tayibetikum fi hayatikumü dünya ve stemta'atun biha ahiret hayatında kullanabileceğiniz sermayeyi burada yiyip bitirdiniz. Burada yiyip yan gelip yattınız. Yok orada alacağınız bir şey. Evet, bu çok önemli bir husus. Hususuyla bazı arkadaşlar önemli yerlere geliyorlar veya kıdem işte bunları belli noktalara getiriyor ki orada çok şey onların üzerinde dönüyor. Belki hani meşru, gayri meşru tefrik etmeden böyle her şeye ellerini uzatsalar çok imkanlara da ulaşabiliyorlar bence iffetin, samimiyetin ismetin gerçekten tahakkuk edeceği alanlar da onlardır yani zaten sana bir şey gelip ulaşmıyorsa orada iffetli yaşamışım Hazreti Cüneyd'in birisine dediği gibi diyor ki bulduğun zaman ne yapıyorsun diyor bulduğum zaman yiyorum bulamadığım zaman sabrediyorum diyor Bağdat'ın köpekleri de öyle yapıyor e siz ne yapacaksınız Hazret diyor bulduğun zaman dağıtacaksın bulamadığın zaman da sabredeceksin Meslek itibariyle o bizim durumumuz. Bakın tevciğe rıza göstermek, takdiri olduğu gibi kabul etmek ve kaderin cilvesi, takdir belli bir noktaya gelmişsin ki o noktada belli manevralarla, belli oyunlarla farklı şeylerden de istifade edebilirsin. Belli kredileri kullanabilirsin. Abin, dayın, amcan filan vardır yani. Bunları kullanarak hakkın olmadığı bileğinin gücüyle, kuvvetinle, kabiliyetinle, hakkı adanmışlığınla oraya gelmemişsen bence birisi vasıtasıyla oraya gelme, birini kullanmışsan orada, ikinizde haksızlık yapmışsınız demektir. Hakkın değilse gelemezsin oraya. Hz. Ebu Bekir'i büyük yapan evladı iyalinden hiçbirini bir yere getirmemiş. Hz. Ömer'in Raşit halife olmasının üstünde büyük yanı ne oğullarından ne de torunlarından hiçbirini bir manganın başına onbaşı olarak getirmemiş. O dahi insanın evladı arasında, evlatları arasında torunları arasında belli ölçüde bir kısım hizmetleri vazifeleri, bir kısım misyonları eda edebilecek insan yetişmemiş miydi? Haşa ve kella. Çok büyük insanlar vardı. Çok büyük insanlar. Müştehid olacak kadar insanlar vardı. Müştehid bir insan biz onlara çırak olamayız, anlayamayız onları. Başka şeyler de yaparlardı. Fakat hayır, bu hizmeti imaniye ve Kur'aniyede hak yolunda, yakın, kayırılmaz. Şahsın adına bir şeyden istifade edemezsin. O işten bir şey artırıp geriye atamazsın. Adammışsan o yolda servet edinemezsin. Ev yapamazsın. Han, hamam kuramazsın. Han, senin bir imkanın var. Normal, hakkın senin için takdir edilen şey onu bir yere yatırırsın nemalanır, kendi kendine gelişir sen hizmetten onu aparmış olmazsın ona kimse bir şey demez fakat bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye gönül vermiş insanlar tavır ve davranışlarından hasbilik dökülmeli hafizan Allah yoksa fırsatı elde namazını kılsan da orucunu tutsan da haccına gitsen de şöyle böyle belli oyunlarla hizmetten bazı şeyler aparıyorsan sen özür dilerim. Yani o münafıkın tekidir. Münafıkın tekidir. Münafıkın tekidir. <gülüyor> İnnel fidderkil Yiğitlik şöyle böyle yollarını bulup açıktan açığa haram irtikap etmeden kendine doğru bazı şeyleri akıtma imkanına sahip olduğun halde bu perhiz yapabilmektir. Oruç tutabilmektir. Elini sürmemektir. Sizin arkadaşlarınızdan burada yok olmadığı için söyleyebilirim rahatlıkla. Bana geldi dedi ki bazen hizmet adına bana bir şey veriyorlar dedi. Ben cüzdanıma korken dedi onları benim paralarıma dokunuyor dedi. Mahsuru var mı bunun dedi bana. Evet. Gönlümü fethetti benim. İşte o emanet birisi bir şey vermişse zarfından çıkarıp da ben elim sürmem ona emanettir çünkü elim aşındırır onu verilecek yer neresiyse ise oraya ben hala kadar gitmez o siz Cenab-ı Hakın tevbe cünamazarsanız şayet bence o mevzudaki ifretinizle ismetinizle samiyetinizle emanet duygunuzla çünkü Allah emanetini emanette emin olanlara tevdi ediyor. Ve buraya kadar arz ettiğim bu meselelerin hepsi gördüğünüz gibi birer zelle noktasıdır. Birer kayma noktasıdır. İşte bu noktalarda önemsemeyebilirsiniz. Kayarsınız Allah. Namazım yeter, orucum yeter. Münafıklar da namaz kılıyorlardı. Oruç tutuyorlardı. Hacca gidiyorlardı. Savaşlara da iştirak ediyorlardı. İman meselesi kalbi bir meseledir. Ve insanın kalbiyle Allah'a teveccüh etmesi meselesidir. Hiçbir garaz, hiçbir ivaz gözetmemesi meselesidir. Bu açıdan günümüzdeki insanlar da öyle o türlü teyidata masar olabilirler. Fakat Allah'a müteveccüh olmalar lazım. Bulunduğu yerde bir kısım faydalanma mülazaları gözetiyorsa, nemalanma mülazaları varsa, geçiniyorsa oradan hafizan Allah, onun semtine ne münzelin uğrar ne de müsevimin uğrar. Dünyada belki bazı başarılara imza atar. Fakat katiyeme katip Allah nezdinde kıymet harbiyesi yoktur. Garatsız kulluğa talibiz. Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım, hiçbir masariye sezmedim. Ama Rabbimin mevcudiyeti mevzunda da hiç şüpheye düşmedim. Bu bana yeter bence. Bunu öyle bir mazariyet biliyorum ki, Allah bununla şahit geylaniliği değiştirmek istese ve benim ihtiyarıma bıraksa, ben şahit geylaniliği falan istemem. Anlıyor musunuz? Karasunlar. Düz insan. Sıfır insan. İçinde ruhani haz duymadan, zevk duymadan, al derim ben o, o ruhani hazları, o zevkleri al benden, istemiyorum. Ben sana karşılıklı, bedelli kulluk yapmıyorum ki kulluk senin hakkı, Sen Maliki Yevmuddin, Meliki Yevmuddin'sin. İyyâkan ya deyip sana hasrediyorum ben. O ne küstahlık ben. Manevi makamlar, rütbeler, rüyalar, Peygamber Efendimiz gelsin, seccade sereceğim ona. Gelsin orada namaz kılsın. Benim yatağımda otursun, rüyalarıma girsin. O ne küstahlık. İki sıradan lütfeder gelirse, Sultan gönül tahtına kadem bastı. Safa geldi sultanım dersin. Ve acaba bir imtihan mıydı o benim için? Sonra da. Aldığımız şey yeter bize. Allah'ı tanımışız. Efendimiz'i tanımışız. Ayıp değil mi? Onun üstüne bir de Cenab-ı Hakk'ın eden tecellileri, hazlardır, sevklerdir böyle. O türlü cıncıkla, boncukla oynamak doğru değil. Biz büyük şeylerin peşindeyiz. Allah'a talibiz. Sağda soldaki rengarenk şeyler, televizyonat bunlar senin başını döndürüyor. Yüzünü Allah'tan onlara çeviriyorsan, onları şerik koşuyorsun farkına varmadan. Onun için ayağımın ucuyla, o zevki ruhani, benim büyüğümün, onu o yolda bir armağan olarak tavsif buyurdu, o büyük şeyi bir ayağımın ucuyla, vallahi billahi tellahi iterim. O zevki ruhani bile zorlana zorlana kulluk yaparım onun hakkı. Evet Allah'ın hakkı bu. Ve manevi ne makam, ne rütbe hmm. ne mansıp hatta ne büyük bir adamın bilmem mensubu olma filan. Ben sıfır olduktan sonra falana mensub olmuşum ne olur? Filana mensub olmuşum ne olur? Ben de sıfırla rıza gösteriyorum. Sıfır. Dünyevi uhrevi karar verelim sıfırlaşmaya dünyevi uhrevi sıfırlaşma bu hizmetin içinde bulunanlar sıfır olarak dünyaya geldiler giderken sadece sıfır değil sıfır ibni sıfır olarak gitsinler iki sıradan Allah lütfetmiş bir evler olmuş bir barklar olmuş ona bir şey demem fakat adammış ruhun öyle şeyi olmaz adammış ruh peynir ekmek don gömlek Der gider öbür tarafa. Mümkir neki soru sordukları zaman peynir ekmek don gömlek arkadaş kestirmeden. Kendi kendimize azlettirmeyelim. Umutta Emre itaatteki incelik tabirini kullanıyoruz. Anlayamamışlardı. Bu tabiri başka bir mülazzar ile tavasinde hallacık kullanır. Bir yanı yanlış bir yanı doğru. Diyor ki aşkı şeytandan öğrenmek lazım emre itaatteki inceliği de Adem'den öğrenmek lazım. Bu Muhiddi i Arabi, Hallacı Mansur, Sühre verdiği gibi kimselerin o büyük mutasavifinin bir kısım böyle bizim anlamada zorlanacağımız veyahut da anlaşılması gerçekten güç olan mütalalları, mülazaları. Muhiddi İbn-i Arabi'de de belli mülazalarla karşılaşabilirsiniz. Şeytan Allah'a çok aşıktı. Ben hiç zannetmiyorum. Sonra Allah'la arasına Adem'in girdiğini görünce bu. hayır ben senle benim aramda kimse istemem, dedi yani. İşte o, secdeden imtina'nın temelinde bu vardı. Allah bunu dillendiriyor. Ama ne mülazası var bilmem onu. Yanlış olan bu, bana göre. Doğru olana gelince diyor, emre itaatteki inceliği Adem'den öğrenmek lazım. Sürçtü, hemen doğruldu, anında doğruldu. Rabbena azalemine anfüsena ve illem talfirlena ve terhamdala Hazreti Musa bir yumruk vurdu kazara. Biri devrilecekmiş devrildi gitti. Yumruk mevzuunda birini ikaz ettim. İnsanı yumruklama mevzuunda hiç ölmeyecek yerine de vurursunuz. Bu esnada hazır değildir. Çok ciddi bir kalp tepkisi olur o mevzuda ve kalp duru verir. Hiç ölmeyecek bir yerine vurursunuz ve ölür adam. Katil olursunuz. İşte Hazreti Musa da öyle yaptı. Vurunca devrildi adam. Rabbi inni zalemtu nefsî faghfir kendime zulmettim. Beni yarlığa Allah'ım dedi. Anında günahın üzerinden bir saniye geçmedi. Faka farelet diyor. Fafay takibiye. Hemen arkasından Allah onu yarlığa muğfiret buyurdu. Şimdi bu Ademce, adamca bir tavırdır. Ademce tavır aynı zamanda adamca bir tavırdır. Hemen düştün. Anında doğrulma. Günaha bir saniye hakkaya hayat tanımama. Bir saniye ne yapayım bir saniye içinde fırsat bulamadım ben hemen bir seccadeye koşayım başımı yere koyayım içimi huzurunda dökeyim bulamadım bunu bir dakika oldu iki dakika oldu aradım bir yer böyle öyleyse o esnada yürürken arabanın direksiyonunda otururken o esnada içini dökeceksin yani. artık çevreni görmez hale geleceksin çünkü sen günahkar kayınmış bir insansın çamura düşmüş bir insansın Üstüne bakacak ve utanacaksın, hicat duyacaksın. Sonra da ilk ulaştığın seccadede başını yere koyup Allah'a en yakın olduğun o demde için Allah'a dökeceksin, boşalacaksın. Bu emre itaatteki inceliği kavramışlığın ifadesidir. Ömür billah hep emre itaat eder. Ez kaza, ayağa kayar, düşerse şayet doğrulur o mevzuda bir tane günah için ömür boyu istiğfar eder. Ve yine Hazreti Adem'e isnat edilen şey diyor ki bu zellesinden sonra 40 sene başını semaya kaldıramadı. Utandı Allah'ta. Bu samimi bir kalbin heyecanı samimi bir kalbin duygusudur. Samimi kalp budur. Şimdi emre itaat dediğimizde bunu anlamak lazım. Yani emre itaat. Emre itaat Allah'ın emri en başta gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri Kur'an-ı Kerim'e bağlı menutil Rasul, fakat ata Allah. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş sayılır. Allah celle celaluhu kendisine itaati, peygamberine itaat, peygamberine itaati, kendisine itaat aynı çizgide kabul buyuruyor, böyle ifade ediyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim yine Nisa suresi Cellesinde Ülül emre itaat üzerinde duruyor. Ülül emri minkum sizden olan emir sahipleri derecesine göre emir. Bazıları küllübü fıkede. Hukuk fasında onu ülül emir denen şeyler kadılar değildir. Belki devlet reisleridir ve onların vilayetlerdeki temsilcileri valilerdir esas. Onların emirlerine itaat etmek lazım geliyor. Fakat derecesine göre değişik yerlerde yani bir ordu komutanı ülül emirdir. Onun emrinin altında bulunan herkes ona itaat eder mükellef derler. Fakat aynı zamanda bir çavuş bir onbaşı da. Nisbi olarak ölül emirdir. Alttaki mangadakiler ona itaat ederler. Bölüktekiler bölük komutanına itaat ederler. Taburdakiler tabur komutanına, alaydakiler alay komutanına itaat ederler. Allah'ın emirlerine muhalif olmama kaydıyla, şartıyla itaat edilir. Ve bunlar Allah'a itaat gibidir. Çünkü minküm diyor, ölül emri minküm yani sizden olan emir sahiplerine itaat ediyor. Bu açıdan yani bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye de gönüllü Adanmış insanlar da bu emre itaatteki inceliği anlamalılar. Mutlaka. Ne yaparlarsa o işte tecrübeti olan insanlarla, turnikeye önce girmiş insanlarla mutlaka istişare etmelerler. O istişare uymalılar. Cenab-ı Hak işlerine bereket ihsan eder. Bozgun yaşamazlar. Hizmete maruz kalmazlar. Allah'ın izni inayetiyle. Muvaffakiyetten muvaffakiyete koşarlar. Eğer az kaza bir şey olursa da paylaşılmış olur. Yani bir insan bir şeyi kendi kararıyla yapar. Sorumluluk tamamen ona acı olur. Ama biz bu meseleyi görüşmüştük, konuşmuştuk, istişare etmiştik. On tane insan paylaşır. On tane insanın bir konuda yanılma ihtimali de çok azdır. İhtimal hesaplarına göre binde birdir belki. Belki ondan da fazla. Binde bir ihtimalle bir yanılma olur. On tane kafa hepsinin aynı anda yanılması çok uzak bir ihtimaldir. Bu açıdan böyle bir paylaşma olabilir, dağıtma olabilir, mesuliyet dağıtması gibi bir şey olur. İnsan mesuliyetten sıyrılır, sorumluluktan sıyrılır. E bir de böyle hakikaten saygı duyduğumuz insanlar varsa meseleleri onlara götürürüz, sorarız. Bu mevzuda ortaya koydukları tavsiyelerden istifade eder, yararlanırız, uyarız onlara. Uymayacaksak hiç sormayız onu bence. Baştan uymamaya karar vermişsek hiç sormayız. Çünkü o isyan sayılır. Nilanla arkadaşlık bile teklif edilse uymama isyan sayılır. Bereketten mahrumiyet demektir. Hiç mazereti yoktur o mesele. Ama hiç. Evet. Uhud'dakiler de öyle. Mazur gibi görülüyordu. da. Düşman kaçıyor dediler. Nasıl olsa. Millet ganimet topluyor. Hazır. E biz de hakkımızı alalım çünkü biz de burada vazifeliydi. Yani yaptıkları şey zaire makuldü. Fakat emre itaatteki incelik orada ayak altına alındı. İhlal edildi. İnne mestezellamü şeytan ve adem hakise Allah affetti peygamberin yanında oldukları için. Bir de çoğu şehit oldu. Çokları da yaralandı. Günahlarına kefaret oldular. Sorgulanması bize düşmediği için detayına dinliyoruz. Fikrini yumuşakça tepki gösteriyor gibi sorguluyor gibi bir üslupla değil de istifsar ediyor gibi tefsirini tavzini istiyor gibi bir üslupla sorabilir o mevzuda. Acaba şöyle de anlayabilir miyiz? Bu mesele şöyle de olabilir miydi? der. Yoksa herkes kendine göre yorumlarsa söylenen şeyler Çok farklılıklara düşünmüş olur. Farklılıklar müsaademe getirir. taarruzlar tesakkütler olur. Kuvvet dağılır. Kuvvet kendi içinde sıfırlanır. Dinlemede hiçbir zarar yoktur. Sorumluluk bize kendisini dinletene ait. Yanıldığını anladığı gün gelir, itiraf eder o. Ben yanılmışım burada der. bu Hanife gibi. Mesleğimiz açısından çok önemli. Adanmışlık. Değme bunun için böyle. Yerindedir ol öyle. Var sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Ben kutsilerden birisini biliyorum. Bir şey konuşurken birisi diyor ki abi diyor bu mesele şöyle de olabilir diyor. Ben ölü olacağının çok yararlı olduğuna inanıyorum. Olabilir kardeşim diyor. Aradan bir süre geçiyor. Geliyor diyor ki abi o senin o dediğin mesele var ya senin dediğin gibiymiş ben yanılmışım orada olabilir kardeşim diyor bu aptalca her şey evet demek değildir bu saygın ifadesidir ve böyle insanlara Allah yanıltmaz diyalektik küfür dünyasının bize armağanıdır her meseleye itiraz mutlaka kendince yorum deyip farklı mütealalar serdetmek. etmek bırakın o farklı mütealaları sizden başkaları istesin Burada nasıl düşünüyorsunuz? Ya bırakın onlar desinler. Siz nasıl düşünüyorsanız bu mevzu, Hz. Bediüzzaman'ın dediği gibi, ben de ona imza atarım. Bırakın onlar söylesinler. Eğer kendilerini bir şeye adamışlarsa, adadıkları şeyden başka bir şey düşünmüyorlarsa, o meseleye ihanetle düşünmüyorlardır onlar. Diyanettik, küfür dünyasınlar mavi. Allahümme اجعلنا من اباتك المخلسين المخلسين المتقين الورحين الزاهدين المقربين الراضين المردين السافين المحبين المحبوبين Allahümme inna nesalüke الهدى والتقى والأفاف والغنى Allahümme inna ala zikrik ve şükrik hüzni ve defik Allahümme inna nesalüke affeke ve ve ve teveccüheke, ve nefahatike, ve hünseke, ve kurbeke, ve muhabbetke, ve şifaake, ve duake, ve hifzeke, ve ve ve ve Ve